Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Barsbey ve Cem Duran. Merhabalar. Yeni bir oyun içinde oyun programıyla birlikteyiz. Bu hafta konumuz bridge. Sayın Süleyman Kolata bizim misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Bey'i çok kısa tanıtmaya çalışacağım. Yıllarını briçe e vermiş bir büyüğümüz. Şu an için hoşgörü Biriç kulübünde lisanslı sporcu olarak çalışmalarına devam ediyor. Hatta hemen taze bir haberle giriş yapayım. 22 Haziran'da Belçika'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye temsil yer alacak. Şimdiden kendisine başarılar diliyoruz. Bunun haricinde yıllardır eğitmenlik ve sporcu olarak için içinde bulunan birisi. Hem kulüplerde hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde derslerine devam ediyor. Süleyman Bey'den öncelikle... Biriç'e anlamaya çalışacağız yeni başlayan birisi olarak meraklısı olarak. Ee, yeni başlayanlara nasıl anlatıyorsunuz Biriç'i? Sizce nasıl bir oyun Biriç'i Süleyman Bey? Vallahi dört kişinin oynadı bu oyunu özetle. Hı hı. Bir elli iki kağıtla oynanıyor maalesef. Kamuoyunda da öyle bir şey var. Kağıt hı hı. oyunu diye pek hoş bakılmaz ama genelde bir akıl oyun olarak geçer. Oyunun hı hı. tek bir zorluğu ikişer ikişe ortak olmak zorundasınız. Tek tek değil. Yani iki, iki grup var masadaki dört kişi iki karşı karşıya olanlar birbirleri ortak ve bunlar birbirleriyle bir şekilde anlaşmak zorundalar biri bayağı diyor ki zor derler bu iki evet. kişinin karşılıklı <gülüyor> anlaşması bir işte iletişim çok önemli galiba. iletişim Eş önemli muhakeme ve yani aynı anda aynı şeyi düşünmek zorundalar maksimum ee, bizim halkımızın oynadığı kağıt oyunlarından hangisine e, benzetebiliriz batak en çok veya king daha modern Kozlu oyunun ortaklısı bir, evet. o, oynamadan önce tabii ki direkt oyuna geçilmiyor diye, diğer oyunlardan farklı bir ihale kısmı var. Önce bir konuşma. Sohbet diyebilir miyiz? Pek değil, Biricim dili var. Kendi Hı -hı. içinde yani bir iş dili bilmeden, o konuşma sahnesini bilmeden o oyunu oynayamazsınız. Belli bir terminolojisi var yani. Ee, bir de şöyle bir şey var. Örneğin e, insanlar bir araya geldiğinde bir yarım saat içinde bir kağıt oyunu anlatıp Oynamaya başlayabiliyorlar. Fakat bir işte böyle bir durum söz konusu değil. Bunun nedeni nedir? E çünkü yani yarım saat içinde İtalyanca öğrenebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir lisan. Evet, yani anladım. Fransız'ı öğrenmekten, bir yabancı öğrenmekten hiçbir farkı yok. Evet kurallar anladığım kadarıyla diğer kağıt oyunlarına göre çok daha zaman içinde oturmuş ve karmaşık bir yapısı mı var? Yok yani oyun kısmı birçok oyuna benzer. Sonuçta bir kağıt oyunu ama konuşma kısmı önemlidir. Yani sonuçta bunun bir, bir şekilde kendi elinizi ortağınıza anlatmak zorundasınız ama konuşarak değil. Konuşmak tamamen yasak. Hatta ortaklar birbirini görmesi de yasak. Arada tahta perde var. Hmm. O lisanda her kartonun bir manası var. Ortağınıza bir şey ifade edeceksiniz. Maksimum anlaşmaya çalışıyorsunuz amaç bu. Ama %65 iyi bir yüzdedir anlaşmak için. Evet, evet. Siz bu için eğitimi de veriyorsunuz Süleyman Bey. Yeni başlayan birisinin bir iç dilini öğrenmesi ne kadar zaman alır? Genel bir süre verebilir misiniz? Yani 5-6 ayda öğrenilir. Çok zor öğrenmesi zor bir şey değildir. Sadece ders alması gerekiyor. Yani kendi kendine ya da kitap okuyarak öğrenmesi kolay bir oyun değil. Evet sanırım bir yabancı dile benzetmek bu anlamda isabetli <gülüyor> olmuş. Gerçekten emek istiyor. Ee, peki Biric'in farklı çeşitleri var mı? Tek bir çeşidi mi var mı? Her yerde aynı mı oynanıyor? Yok tek çeşittir. Hı -hı. Başka bir şekli yok. Bütün dünyada oyunun kuralları, terminolojisi? Tamamen aynıdır. Futbol Hı -hı. gibi yani hiçbir farklılığı yok. Peki Biric'in tarihinden bahsedelim. Ortaya çıkış öyküsü ilginç biraz. <gülüyor> Biric yani Dünya Birleşi Federasyonu net olmamakla kabul ettiği şeye göre çıkış yeri 1870'li yıllar Türkiye. Biric'de. İngilizce anlamı köprü. O hı hı. köprü de meşhur Kalata Köprüsü. Hatta 500 milyar isterlik yarış, yarışmasında biri oyunu aşağıdaki köprülerinden hangisinden esinlenerek ismini almıştır? 250 milyarlık soruydu. Bilen, Çok da önemli bir soru. Bilen hocam. 500 milyarlık soruyu görecekti. Benim telefonlar susmadı. Hocam sen orada olsan işte falan. <gülüyor> Ama o soruya kadar benim gelmem imkansızdı. Sanırım Joker hakkı da yoktu danışmak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> ha yoktu. Evet. O zaman e, briçten para kazanmak da demek ki mümkün. Ha bu şekilde 250 <gülüyor> milyar kazanabilirsiniz <gülüyor> Bu şekilde mümkün diyor ama parasına bridge hiç, hiç oynanan bir şey yok. Evet öyle değil. bir şey Yo, e, for, Uluslararası for... E, turnuvalarda e, genel formata göre oynanıyor ve bu turnuvalara katılmak için e, belli bir ücret veriliyor mu? Yani federasyonumuz var. Federasyonun katılma ücreti var. Yani Türkiye bir Federasyonu var. Normal sporcu şey yani sporculuk statüsünde geçiyoruz. Devlet ödüyor giderlerimizi. Oralarda federasyonun yıllık bir ayıdatı var o konaklama, monaklama yaşıyor federasyon ayı. Evet. Bir lisans belki söz konusu. Lisans yani lisanslı oyuncu olmak zorundasınız. Puan kazanmak için en azından bir puanlama sistemine dahil olmanız için lisans almak. Çok zor bir şey değil. İyi ya da kötü oynamanız gerekmiyor. Hı hı. Peki bir için başlangıç öyküsünden bahsettik. En güçlü rivayet ya da iddia bu bildiğimiz Galata Köprüsüne 19. yüzyılın sonunda. Osmanlı ve İngiliz diplomatların ağırlıklı olarak oynamasıyla evet. başlıyor. Ve daha sonra yine Avrupa'da gelişiyor bildiğim kadarıyla. Son... Avrupa'dan yayılıyor ve Amerika'ya. Hatta Amerika Washington Post gazetesinde bununla bir makale çıkmıştı. Türkler hiçbir şeylerine sahip olamadılar. Hani tavluları da maklumayla kaybettiler diye. Evet. O da o yıllarda çıkmıştır ama henüz sahiplenemediler diye. Washington Post gazetesinde bir makaleydi. Bir işle ilgili olmayan bir gazete. Evet. Peki bu e, bahsettiğimiz... Gelişim süreci boyunca bir iç oynayan e, tarihteki ünlü kişilerden, olaylardan örnek verebilir misiniz? E, Valla ben e, şöyle söyleyeyim. Ömer Şerif var en meşhuru. Mısırlı, Mısırlı aktör. aktör. Hı -hı. Çok meşhurdur. Hatta onu gördüğünüz zaman on kişi dolaşıyor. Bir kişi değil. Arkasında takım elbisecisi, muhasebecisi, saçını tarayan biri. O su, su yani. Tek baştan firma. E, Türkiye'de İsmet İnönü var. Hı -hı. Rahmetli Deniz Kuvvetleri Komutanı Gönül Erkaya var eski. Hı -hı. Deniz Baykal var bildiğim kadar. Bilgeyiz'den bahsettik Bilgeist daha önce. Var, dünyada evet Bilgeyiz bütün turnuvalara katılır. Hatta Bilgeyiz'in ortak olduğu Bridge Base Online diye bir web sitesi var. Bilgeyiz'in iş hayatındaki ortağının kurduğu Bridge Base Hı -hı. Online diye bir site canlı bir iç oynanıyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde dört kişi oynarken biri evinde biri kahvaltıda biri yatakta biri iş yerinde olabilir. Evet. Birbirlerinin tanımalarına da gerek yok. Sadece evrensel Biriç dilini bilmeleri Sadece gerek. Sadece Biriç dilini bilmek yeter. Hiçbir dil sana gerek yok. Evet. Peki şu an Biriç'te güçlü olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin yeri aynı zamanda? Vallahi dünyada İtalya ve diğerleri var bana göre. İtalya'dan sonra Amerika var. Türkiye'nin yeri iyidir. Hecüz bir madalyamız yok tak takım olarak. Sadece 200 sene önce seniörlerde Avrupa şampiyon olduk. Seniör takımımız Avrupa şampiyon oldu. Geçen bayanlarımız dünya dördüncüsü oldu. Ee, diğer e, akıl oyunlarında örneğin Satranç'ta, e, Go'da belli sıralamalar oluyor. Örneğin e, ratingle belirlenen, yani oyuncuların düzeyini gösteren bir sıralama oluyor. Böylece bir oyuncu dünyada ilk yüzdeyim gibi bir Hı -hı. iddiada bulunduğu zaman bunu sıralamadan da gösterebiliyor. Bridge'de böyle bir sistem var mıdır? Var. Masterpoint denilen bir şey var. Yani Ferdi olarak katıldığınız her turnuvadan puan kazanıyorsunuz. Birinci olmak şart değil. Üç, üçüncü olunca da topladığınız puanlar... Şu anda ben Türkiye'deki bir iş ikinci durumdayım. Hmm. Ee, peki şu kritik soruyu da sorayım. Ee, şimdi satrançta e, ve Go'da maalesef sıralamada çok yükseklerde yer alamıyoruz e, Türkiye olarak. Bir bu anlamda örneğin bir ilk yüzde e, binde oyuncularımızdan bahsedebilir miyiz? Veya e, nedir genel olarak e, Türk bir durumu? Vallahi çok emin değil mi ilk taşta olduğumuz ama genel olarak Türk Biricik kuvvetlidir. Yani dünya çapında bir saygınlığı vardır. Oyuncularımızda tanımışlığı vardır. Yani kolay kolay rakibin Türkiye dedikleri zaman istemezler. Kura çekiminde Türkiye çıktı zaman. Oh çekemiyorlar. Yo <gülüyor> kesinlikle. Biricin yine e, gelişiminden bahsettik. Daha sonra şey sormak istiyorum. Türkiye'den. E, Ünlü bir iç sayabileceğiniz daha önce derece almış. Özellikle burada ismini almak istediğiniz kimse var mı? Tabii tabii. Hı -hı. Avrupa şampiyonu olan Tezcan Şen ve Okay Gür. Avrupa şampiyonu oldular. Ayrıyeten mix şampiyonu var. Bir kadın bir erkek. Tezcan Şen yine eşiyle Emine Münih Hanım'da Avrupa şampiyonu oldu. Geçen sene akıl oyunlarında bu sizin Çin'de yapılmıştı. Aynı zamanda Pekin Olimpiyatlarında. 6 evet. tane kategori var. Orada da 25 yaş altında. İki tane gendimiz altın madalya kazandılar. Önemli başarılar. O madalya sıralamasında dördüncü oldu. Akıl oyunları altı altında toplandı bu biricik aldır. Peki bunlar çok önemli başarılar. Fakat genel insanlar bu başarılardan pek haberdar değil. Bu açıdan basında yeterince yer alamamaktan şikayetçi misiniz? Bütün dünya biricim problemidir bu. Basında yer almaz çünkü görselliği yok maalesef. Yani bilardo bilmeden bilardo seyredebilirsiniz. Televizyon kanalları da mesela. Ya inanmıyor birici. Çünkü iş bilenler seyredecek. Bütün akıl oyunlarının problemi sanırım bu. Tamamen zihinsel bilmeden seyredecek gelişmesi. bir şey değil. Evet. Ya yani bugün dartım bile or şey naklen yayınlanıyor. Bakıyorsun işte oraya atıyor. Bil bir aksiyon vardı evet. çünkü Bil evet. Bil Bilice bilmeden bakamazsınız ya. Yani. Bu açıdan kağıt oyunları içinde belki pokeri çok öne çıkarmak mümkün. Ee, poker zaten Canlı yayınlanıyor da. zaten çok revaçta. Dünya şampiyonları şeyler. Yani poker anlaşılıyor. Yani basit daha basit seyretmez. Evet. Peki e, diğer zihinsel oyunlardan bahsettik. Birici herhangi birisine yakın sayıyor musunuz? Yakın buluyor musunuz? Kart oyunları ya da diğer herhangi zeka oyunlarında. Biricinin üstüne ben bir şey öbürlerini zannetmiyorum. Birici tek geçerim diyorsunuz. Yani, yani şöyle öbürlerinin bittiği bir yer var. işte ihtimalleri sonsuz bitmiyor. Yani. Peki şans faktörünün payı ne bir işte size çok göre? Çok az. Yani çok az çünkü sistem... Herkes aynı ellerle oynuyor. Eller karışmıyor yani. Hı hı. Ee, bir müzik arası verelim dilerseniz. Ee, polisten dinliyoruz. Canary Neck All Merhabalar. Oyun içinde oyunda tekrar birlikteyiz. Ee, konumuz Breizh, konumuz Süleyman Kolata'ydı. Süleyman Kolata, hoşgörü Breizh kulübünden e, bize katıldı ve yine e, Türk milli takımı, Türk milli Breizh takımında yer alıyor. 23 Haziran'daki Avrupa Şampiyonası'ndan bahsettik. Süleyman Bey'in hazırlandı. E, sizden bahsederken Süleyman Bey Breizh olan hikayenizi sormak istiyorum. Nasıl başladınız? Vallahi tesadüf. Yani Kadıköy'de bir çay bahçesinde oturuyordum. Böyle bir takım tipler var böyle pipo mipo içiyorlar, sakal böyle entel entel tipler. Bir oyun... Değişik insanlar. <gülüyor> Değişik insanlar. Hmm. Bir oyun oynuyorlar. Merak ettim böyle. Bir, bir... Sene kaç? Vallahi 83-84 yılları gibi. Evet. Yani böyle seyrettim, anlamaya çalıştım. Hiç konuşmuyoruz birbirimizle ama. Ben köşede oturup onlara bakıyorum tamamen. Hmm. İşte bir müddet sonra bunlar saat 3 gibi falan buluşuyorlardı. 3 kişi kaldılar beklediler beklediler. Dördüncü gelmedi. Bana sordular biliyor musun bu <gülüyor> diye. Biliyorum dedim. Oturdum. Sadece orada izlemiştiniz ama Sadece izlemiştim. Yoktu. Oturdum. İlk el oynandı. Sonra hatta ortağıma dedim ki şöyle şöyle yapsan bu oyunu şöyle oynasan çıkmıyor muydu oyun dedim. <gülüyor> Bana baktılar. Oturuşum mu oturuş. Bir daha 25 <gülüyor> senedir kalkmadım 27 senedir. Aynı ekiple devam ettiniz mi uzun süre? Yok onlar orada kaldı. <gülüyor> Styler'a evet. <daha> gittiniz. <gülüyor> Peki kağıt oyunlarında bir aşinalığınız var mıydı o dönemde? Hiç bilmezdim. Hiç alakam yoktu. Hmm. İlk başladığınız zihinsel oyun Bridge King. Kingle başladınız. Kingle başladım. Bütün ben de bende kalırdı. Evet. <gülüyor> Peki Bridge oynayanların bir kozlu oyun olması itibarıyla King'de de çok başarılı olabileceğini söyleyebilir miyiz? Yok, o başarısız oluyorlar. <gülüyor> Çünkü Bridge eşli oynanıyor. Eş, eşli oyunlarda daha daha yatkınlar, daha alışık oluyorlar yani. Biraz takım çalışmasına yatkın olmak gerekiyor sanırım. Diyebilir miyiz? Öyle deriz ama Akdeniz insan olduğumuz için... Tez canlılık var. Yani e, partnerlikler yani. çabuk bozuluyor. Peki şöyle bir şey sorayım ben. Şimdi bir e başarılı olmak için... ...diyelim ki zeka, hafıza, yetenek... ...bunların hangisinin ön planda olması gerekir? Yani çok akıllı olmaya gerek yok. Pratik, zeka yeter. Muhakeme Peki. önemli ve seri karar vermek biraz da cesaret. Peki hafıza? Hafıza, bilmiyorum benim hafızam fazla kuvvetlidir ama bir iş öğrendikçe hafızanız kuvvetleniyor. Hı hı. Önden başta, başlarken ben hafızamla ilgili böyle bir şeyim yoktu yani. Sanırım bir işte kimin başarılı olacağı hiç belli değil. Herkesin hem şansı var kaybetmeyi de göze almalı. Evet hiç belli değil. Bir de bir işte yani sınıfların aşağı yukarı bütün oyunlarda olduğu hiçbir sınıf kavramı yok. Kim olduğunuzun ne olduğunuzun nasıl oturduğunuz anda meslek grubunun hiçbir önemi eğitiminizin bile hiçbir önemi yok. O Biric'in evrensel dili sanırım herkese eşitliyor masada. Tamamen eşit herkes. Siz aynı zamanda Süleyman Bey uzun yıllardır ders veriyorsunuz öğrencilere. Birçok insana Biric öğrettiniz. Belki Biric öğrettiğiniz insanlar arasında profesyonel olarak şu an oynayanlar var. Öğrencilerinizle ilgili ilginç anlarınız var mı? Ya da kaç öğrenci yetiştirdiniz? Vallahi bugüne kadar. 300-500 olmuştur hatırlamıyorum da. Hı hı. Yani öğrencilerimle ilgili şöyle bir şey var. Taksim Biric Club'ünde ben çalışırken... işte Gümüş Suyu'ndaki İstanbul Üniversitesi elektronik bölümü sınıf birincilerine üniversite bir iş dersini bedava gönderdiler bana. Hediye etti. Hediye ettiler. Üç Hı -hı. hafta sonra ben geri gönderdim. Siz gidin bildiğiniz işi yapın diye. <gülüyor> çok zeki olmak çok iyi bir iş olacaksınız demek değil. E, kafası hiç çalışmayan insan çok iyi bir iş oynayabilir. Hiç belli olmuyor. Evet. En basit örneği ben. Matematikten çok zor geçerdim. Ama bir işte Türk milli takımı. Belki zaten. istek burada en çok öne çıkan özellik o zaman. İstek biraz da cesur olmak çok önemli bir de çabuk karar vermek pratik zeka yani çok çok akıllı olmak şart değil. Sosyal olmak önemli olabilir mi bu işle iletişim ama o da belli önemli. paradigmada gerçekleşiyor gerçekten. Önemli hı hı. yani insan ilişkileri önemli bir kere karşınızda bir insan var ortağınız onun anlaşmak zorundasınız yani. Ortakta an. değişiyor başka başka insanlarla birlikte Ortaklar oluyorsunuz. Ortaklar değişmemeli esasında Öyle mi? Hı hı. uzun sürmeli ama Türkiye'de maalesef çabuk çabuk bitiyor. Böyle yıllardır, 10 yıldır, 20 yıldır efsaneleşmiş çiftler var mı dünyanın aslında? Dünyada var, yani Amerika'da var. E, Maxwell deniyor. Max birinin isminin yarısı, Vel well birinin isminin yarısı. Ayrı ayrı söylenmez, Maxwell diyalanılır. E, evet. Türkiye'de de var. 25 senedir ortak olan Nafiz Zorlu ve Salvador Asel, yine milli takımdalar. Hı hı. Ben şimdiki ortağımla dördüncü seneyi yaşıyoruz. İsmini alabilir miyiz? İsmail Kandemir. Hı hı. O da hoşgörü bir kulübünde eğitmendir. Beraber aynı kulüpteyiz. İşte Belçika'ya e beraber gideceğiz. Tekrar. Ee, peki e, bir işte şöyle bir olay yaşanıyor mu? Genelde takım oyunlarında yenildiği zaman e, oyuncular birbirlerini suçlama eğiliminde olur. E, bir işte var mı böyle? E, sormasaydın iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuz. Hat İsm safhada. İsmail Bey dinlemiyordur belki bizi. <gülüyor> dinliyordur hiç merak etme. <gülüyor> peki Süleyman Bey e, çok genel bir soru olacak ama. Mutlaka bir cevabınız vardır diye düşünüyorum. Neden bir oynuyorsunuz? Bunca yıldır bu işin içindesiniz. Sizi çeken ne bir işte? Kazanmazaydım, oynamazdım. Kendim için söyleyeyim. Kazanmak keyifli diyorsunuz. Kazanmak keyifli. Evet. Biraz e, kulübünüzden bahsedebiliriz sanırım. Burada dinleyicilere tanıtmakta fayda var. Hem yeni başlayanlar için de bir başlangıç noktası olabilir. İlk ne zaman kuruldu? Nerede kulübünüz? Vallahi Kızıl Toprak'ta 1800... 89 sanırım. 89 Hı? civarında kuruldu. Kızıl Toprak civarı. Ee, internetten hoşgörü bir iş yazarlarsa çıkar. Hiçbir iş bilmeyenler dahil. Eline hiç kağıt almamış kişiler, herkes her yaşta kişi kulübümüze başvurup bir iş öğrenebilir. E, dernek sayısı Türkiye'de kaçtır bir işte popülerliği açısından? Çok fazladır. İstanbul'da 40 ya da 50. Hı. Sadece İstanbul'da? Sadece İstanbul. Sadece Bağdat Caddesi'nde 8 tane var. Yani 7 tane var 10 kilometre içinde. Evet, oyunun popülerliği oldukça yüksek diyebiliriz o zaman İstanbul'da. Y yüksek yani Anadolu'da da yüksek. Yani lisanslı oyuncunun dışında bile lisanslı olmayıp bir iş oynayan. Türkiye'nin herhangi bir köyüne gitseniz dört kişinin oynadığı oyun bir iştir. Hı hı. Dernekler evet. arası bir rekabet var mı? Var. Dernekler arası var. Kişiler arası daha çok. Yani de, e, kulüpler arası şampiyona var. Galatasaray'ın bir şubesi var. Beşiktaş'ın vardı kapattı. Fenerbahçe'nin vardı. Aziz Bey istemiyor kapattı. Hı hı. İşte Tofaş'ın var, i̇şte Adana Spor var, diğer şehirlerde, Hı -hı. İzmir var. Güçlü illerden bahsedebilir miyiz? İstanbul bunlardan İstanbul, biri muhakkak. tabii ki İstanbul. Ya da coğrafya olarak hani Türkiye dışında, Ortadoğu'da yaygın mıdır Biric? Avrupa güçlü Ar sanırım. Akdeniz insanı Biric'e yatkındır. Dünyada evet. en iyi İtalyanlar zaten. Evet. Bizim de fena değildir. Bizim ana sorunumuz takım oyunlarındaki klasik sendromlar. Yani Uyumsuzluk mu? Başlarken çok yetenekliyizdir, şeyizdir. Sonunda 6 kişi... Beraber yaşamayı bilmiyoruz. Öğrenemiyoruz yani bitiyor. Dağılıp geri geliyoruz diyorsanız. E, öyledir. E, çift çift oynanıyor bu. Avrupa'ya giderken üç çift olarak gidiyoruz. İkişer ikişer herkes ortak. Şampiyonadan sonra altı tek oyuncu olarak geri dönüyoruz. Evet. E, bireysel sporlarda zaten Türkiye'nin başarısından genel olarak bahsedebiliriz. Evet. E, Bilardo hocalarımız işte koşucularımız gördük. Fakat maalesef takım oyunlarına gelince galiba o anlaşmayı tam sağlayamıyoruz. E, i̇şte genlerimiz de var ama bir hiç yine de diğer sporlara göre bunu... Haft da aşmış, yani sonuçta koşarak oynanmayan bir spor olduğu için fiziki <gülüyor> güç olmayınca biraz evet. akıl ve mantıkla, idareyle. Akıl kalınle. ön planda kalıyor galiba. Evet. Peki yeni başlayanlara, bir, yeni başlayanlara bir tavsiyeleriniz var mı? Vallahi duydularsa ve herhangi küçük bir istek dahi olsa hemen başlasınlar. Vakit kaybetmesinler. Vakit kaybetmesinler. Hiçbir şeyi, külfeti şeyi yoktur. Paralı bir şey değildir. Kulüplere girmek, çıkmak hiçbir şey yoktur şartı. Hı -hı. Haftanın yedi günü gelebilirler mi hoşgörü? İstediği zaman, istediği saatte gelebilirler. Hiçbir şey yok. Gelip oturabilirler. Ee, yeni başlayan demişken şunu da merak ediyorum aslında. Ee, başlayan sayısında e, yıllar içinde bir azalma veya artmadan e, bahsedebilir miyiz? Artıyor. Gittikçe artıyor. Daha çok hanımlar daha çok ilgili. Eskiden hani Konkem vardı. Hanımlar alanında toplanır, oynardı. En azından şu anda sıfıra yakın. Bütün hanımlar aşağı yukarı bir iş dersi. Evet. Ee, uluslararası e, rekabet ortamında e, yaş ortalaması kaçtır turnuvaların? <gülüyor> biraz büyüktür. Yani Amerika'da bu oyun için yaşlar oynadığı oyun denir. Hatta en verimli olduğumuz yaşta 35-45miş bir işte. Evet. Nedense biraz insanlar bütün işlerini halledip hani hayat şeylerini düzene soktuktan sonra birice yöneliyorlar. Veya gençler oturmayı çok sevmiyorlar. Dışarıda yat daha güzel. <gülüyor> Ama 25 yaş altı milli takımlarımız, kız takımlarımız, junior takımlarımız var. Bir sürü genç oyuncu. Geçen sene yüz gücü kampa gittiydi mesela kaçta. Evet. Meraklar çok. Öz özellikle Ankara'da, Orta Doğu'da. Evet. Kapatmadan önce bizi e, bir iç oynamak için e, bir tavsiyeniz var mı? Yani bizi bir çekecek bir işte bulacağımız ne olabilir? Bir bize ne kazandırır? En azından yeni sosyal bir çevre. Hı -hı. Çok basit bir şekilde. Hiç Dış dünyanın beklemedi, ummadığı kadar bir kalabalık var bu tarafta. Ya evet. bu, bunun gezileri oluyor. Mesela Bodrum'a gidiliyor, şuraya gidiliyor, Safranbol'a gidiyor. Belçika'ya gidiliyor. O milli takım spor için evet. gezi artı bir iç var. Yani bir iş bilmeyenler, çoluk çocuk işte Safranbol evleriydik. Bodrum'du, Akdeniz'di, şurası Mardin'di. Hı hı. Artı arada da bir iş turnuvalar oluyor. Yeni bir çevre. Evet e, ben şunu da merak etmek istiyorum. Tabi e, amatör olarak bir ile ilgilenenler olduğu gibi daha uluslararası camiada rekabet eden oyuncularımız da var. E, bir Bridge oyuncusunun e, Bridge'e ayırdığı zaman ne kadar? Profesyonel bir oyuncunun değil mi? Evet. Türkiye'de ben aşağı yukarı bütün gün ayırıyorlar. Çünkü bir şekilde devlet garantisi olmadığı için kendi paramızı kazanıp ayrıyetten de bir şekilde de çalışıyoruz. Yani herhangi bir garantimiz yok. Evet. Ders vererek, eğitim yaparak. Hem eğitim veriyorsunuz hem evet. kendi profesyonel kariyeriniz için çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. Ee, bir çalışma programı nasıl bir işte? Örneğin başka oyunlarda kitap açabiliyoruz. Bazı oyunlarda bilgisayar desteğiyle çalışabiliyoruz. Ortağımızla oturuyoruz. Ortağımızla karşı karşıya geçip herhangi bir şekilde antrenman yaparak. Ve bu hafta sonu mesela Millet takım kampı var. Ayın 4-5-6 3 tane açıp buluşacağız. Çalışacağız bir şekilde. Süleyman Bey çok teşekkür ederiz Teşekkür ederim ben teşekkür ederim Tekrar e, 22 Haziran'daki Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyoruz Türk milli takımına ve size e, Son kez üstünden geçelim Hoşgörü Biriç Kulübü Biriç'e başlamak için uygun yer olabilir sizin için e, Kızıl Toprak'ta hoşgörü Biriç Kulübü Ve basit bir şekilde internet aramasıyla ulaşabilirsiniz Haftanın 7 günü e, Biriç'e başlamak için açıksınız Bunun haricinde Biriç Base Online gibi bir, Biriç tutkun olan Bill Gates'in de içinde olduğu bir e, ...online bridge platformu var. Ve e, Süleyman Bey'in tavsiyesini inerek... ...hiç vakit kaybetmeden başlamak <gülüyor> gerekir sanırım. Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği hiç belli değil bu oyunda. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür Haftaya Hab görüşmek üzere. Oyun içinde Oyun ve şans oyunları hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bar Bey ve Cem Duran